Arkadaşlar pratik yapmaktan, konuşmaktan hiç korkmayın. Yanlış olsun, eksik olsun, ne şekilde olursa olsun konuşun. Bizim talebelerden bir tanesi Bedir Savaşı'nı anlatıyor Arapça olarak hocasına. E, Arap dünyasında hoca da Arap. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak aldı derken toprak gubar. Gubar diyeceğine gurab diyor. Karga alt. Başlıyor hoca gülmeye yani karga değil işte o gubar olacak şeklinde. Yani Araplar öyle cins konuşuyor değil mesela Suriyeliler var çok garip konuşuyor biz onu anlıyoruz. Siz de ne kadar garip yanlış yanlış konuşursanız konuşun onlar anlayacaktır. Euzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar kendi kendimize nasıl ilim tahsil ederiz? Bu serinin son dersini nasıl Arapça öğrenebilirim? Onu çekeceğiz inşallah. Bundan sonra ayda bir böyle size ilim yolunda faydalı olabilecek sunumlar yapacağız. Ancak bu seri burada bitiyor. İtikat ilmi veya başka başka ilimler hakkında konuşmayacağım. Bunu bu kadar yeterli görüyorum Allah'ın izniyle. Önümüzdeki ay mesela bu serinin devam olarak usulü fıkıh, usulü fıkıh ilmi nedir, tarihçesi nedir bununla ilgili geniş bir sunum yapacağız. Kendi kendimize nasıl Arapçayı öğrenebiliriz? Bugünkü konumuz bu. Şimdi ben bunu öncelikle şunu söyleyeyim birkaç tane duyuru yapayım ben. Ben böyle Arapçayı böyle öğrenmedim. Bugüne kadar da böyle öğretmedim. Bundan dolayı buna ben çok hazırlandım. Yani kendisi Arap Türkçe öğrenmiş bir kişi Türkçeyi nasıl öğrendi? İşte bir İngiliz veya bir Türk bir İngilizceyi nasıl öğrendi? Kendi kendisine veya bu modern metotla nasıl öğrendi? Bununla ilgili onlarca sunum takip ettim, dinledim, notlar çıkardım. Ve bunları sizinle paylaşacağım bu birincisi. İkincisi bizzat bunu uygulamaya geçeceğiz biz. Şu an 4-5 kişi olduk kendi çevremizde burada tabi öğretici olan ben değil rehber olan ben olacağım yani bir grup kurduk biz 5 kişilik şu an 5 kişiyiz 13-14 aylık 15 aylık bir süreç gerekiyor bu süreçte bu işi bitirebileceğimize inanıyoruz. Hem bu anlattıklarımıza deneyeceğiz inşallah. Ha dediğim gibi burada öğretici ben değil ben rehber olacağım. Ve haftada veya 15 günde bir kere de genel tekrar yapacağız. Anlamadığınız yerleri, arkadaşlar anlamadıkları yerleri bize soracaklar. Siz de katılmak isterseniz bizim WhatsApp hattımıza yazın. Dersler başladığı zaman önümüzdeki hafta başlayacak. Herkes program dahilinde onlara ben bir program vereceğim. Önümüzdeki hafta başlayacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi yani ben e, internet ortamında dersini anlatmayacağım. Sadece WhatsApp grubu kurup ya da başka Zoom üzerinden bir grup kurup oradan ben rehberlik yapacağım diyeceklerimiz bu. Şimdi program sunacağımız için biraz böyle başlıklar altında ahalinde biraz özet yani e, farklı farklı konu dalları altında sunmam gerekiyor karışık olmasın diye birincisi şuradan başlayacağız öncelikle kafaları karıştıran bir soru kafaları karıştıran bir tartışma var Arapça modern usulle mi öğrenmelidir yoksa klasik usulle mi öğrenmelidir yıllardır tartışılır bu modern usulle öğrenenler klasik usulle öğrenenleri işte kelimenin tarifini 3'te görüyorsunuz ya bu kadara ne gerek var altı yıl bunun için emek mi verilir işte o kadar çok size lazım olmayacak bilgileri görüyorsunuz ki öğrencinin zihnini bununla doldurmamak gerekir diye modern usullü öğrenenler klasik usullü öğrenenleri bu şekilde suçlar veya tahkir eder klasik usullü öğrenenler ise modern usullü öğrenenleri hiç hesaba bile katmaz yani onların Arapçasını Arapça bile saymaz ben yıllar önce bir hocaya sormuştum yani modern usul ile Arapça öğrenelim mi diye. O da demişti modern usulü Arapça öğrendiğin zaman e, işte Laleli'de e, elbise satarsın, atlet satarsın, turistlere bir şeyler satarsın. Ancak Arapça bu işe yarar. Modern usulü Arapça demişti. Mesela bir başka Arap bir hocadan ders almaya gitmiştim. Ben ders alacaktım. Modern usulü öğreteceğini söyledi. Ben sarf, nahiv ilmi işte klasik usul söyledim de. Arapça öğrendikten sonra onları öğrenirsin demişti. Ben şaşırmıştım. Yani e, ben tamamen klasik usulle Arapça öğreniyorum. Adama gidiyorum onlara boşver diyor. Yani sen Arapça öğrendikten sonra onları öğrenirsin diyor. Böyle bir tartışma var. Peki bu tartışmada doğru olan nedir? Aslında bu tartışma yanlış zeminde yapılan bir tartışma. Niçin? Mesela ben size sorsam, Mesela ben size sorsam desem ki Kahvaltı mı daha eftaldir yoksa işte etli yemek mi daha eftaldir Yani akşam karşınızı açsa Etli yemek daha eftaldir Yok sabah uyandınız dışarıya Çıkacaksınız işinize gideceksiniz kahvaltı Daha eftaldir yani zemine göre Neyin daha eftali, neyin, neyin daha verimli olduğu değişir. Mercedes mi desem, traktör mü desem, eğer yük taşıyacaksanız, tarla sürecekseniz traktör. Yok uzun yola, yolda konforlu bir yolculuk yapmak ise hedefiniz elbette Mercedes'tir. İşte modern ve klasik Arapça tartışması da aslında burada kendisini belli ediyor. Sizin gayeniz günlük metinleri anlamak, işte bir haber dinlediğiniz zaman Arapça e, televizyonda ve internetten onu anlamaksa, işte güncel metinleri anlamaksa, e, günümüzde hocaların mesela Arap hocaların internette yüzlerce dersleri var işte bir Ebu İsa el-Hüveni ya da ne bileyim bir Oreyfi'nin hutbesini ya da bir Nablusi'nin hutbesini dinlemek, onları anlamaksa günümüzde modern usulle şey günümüzde yaşayan muasır olan alimlerin kitaplarını okumak anlamaksa modern usul bu işi görür yani sıkı bir şekilde çalışılırsa bir buçuk iki yıl gibi bir sürede modern usulle bu işi görürsünüz yani konuşabilirsiniz konuştuğunuzu anlayabilirsiniz bir çizgi film ne bileyim bir film bir gün metinle karşılaştığınız zaman çözebilirsiniz. Ama hedefiniz İslam ilimleri ise ve bu minvalde örnek veriyorum Hicri 3. asırda yaşamış Kurtuba'da yaşamış bir alimin bir kitabını okumak veya arkasından Mısır'da yaşamış, Hicri 7. asırda yaşamış, Mısır'da yaşamış bir alimin kitabını okumaksa, bir Cessas, bir Beydavi, bir Zadül Mesir, bir Muhalla okumaksa gayeniz elbette modern usul hiçbir şekilde yeterli değildir. Yani biz elimizde tercümeler var, mütercüme bakıyoruz. Profesör Doktor, ilahiyatta Arapça öğrenmiş. işte profesör doktor yani Arapçayı en iyi bilecek Türkiye'deki kim profesörlerdir. İnanın bakıyoruz mesela Zadül Ma'at'ta bununla karşılaşmıştık. İsim vermeyim tahkir olmasın diye. Birçok kitapta biz bununla karşılaşıyoruz. Adamın unvanın arkası altında profesör doktor, doçent doktor yazıyor. Yıllarca İmam Hatip Lisesi'nde ilahiyatta Arapça öğrenmiş. Arapça öğretiyor ama ibarenin içinden çıkamamış. Olsa olsa bu böyledir diye tercüme etmiş. Emin olun böyle o kadar çok şey rastlıyoruz ki. Bundan dolayı yani e, bu noktada klasik usulle Arapça öğrenenler hedef gaye Modern, klasik metinler ise hedef gaye klasik metinler ise modern usulle öğrenip de e, oturup bir Fethülbari tercüme etmeye işte bir Kadıbeydavi tercüme etmeye bu iş yetmez derken biraz da haklı gibi görünüyorlar. Arkadaşlar bunun mesela ben canlı olarak da birkaç kere örneğini yaşamıştım. Bir dönem biz dört arkadaş İbn Hazm'ın Muhallası'nı okuyorduk. Arkadaşım birisi 3 sene Mısır'da kalmış eser okumuş. Diğeri kendisi zaten Türk ama doğulu Arap Arap yani Arap kökenli ee, altı 6 sene 6 sene evet Suriye'de kalmış. 5 sene de Mısır'da kalmış. 11 sene bir de üniversitede okumuş. Böyle bir arkadaş. Diğeri ise medrese ilimlerini bitirmiş. Bir müderris. Yani e, klasik arapçayı başından sonuna kadar okumuş. Mükemmel bir müderris. Ben de ondan ders almıştım zamanın birliğinde. Bu 4 kişi biz beraber muhallayı okuyoruz. Emin olun o işte Mısır'da, Suriye'de okuyan arkadaşlar ibarenin içinden çok zorlanıyorlar, çıkamıyorlardı. Ama bu müdere olan arkadaş çok rahat bir şekilde yani Cinali'nin topacını okur gibi bir şekilde içinden çıkıyordu. Evet, birinci maddede biz modern Arapça mı, klasik Arapça mı dedik, buna cevap verdik inşallah. Tabii biz kendi kendine Arapça öğrenmek yani bizim hedefimiz kendimiz evde. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı okuduğumuz zaman anlamak, hadisleri okuduğumuz zaman anlamak, basit bir Arapça dini metin okuduğumuz zaman anlamak, işte mesela bir Arap hoca bulduk, neyi anlatıyor işte bize? İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor. Onu dinlediğimiz zaman anlamak. Hedefimiz bu bizim. Ee, kendi kendimize Arapça öğreneceğiz. Bundan dolayı biz klasik usulü değil, modern usulü ne yapacağız? Ee, modern usuller nasıl bir metot, nasıl bir menheç üzere gidersek Arapça öğrenebiliriz. Biz bunun sunumu yapacağız. Bu bir. Arkadaşlar ikinci madde harici şartlar Arapçayı öğrenmeden önce bazı harici şartları biz dış şartları yerine getirmemiz lazım Normalde bu dış şartları sadece Arapça için değil Bütün ilim dalları için önemlidir Ama Arapça için has satan önemlidir Eğer bir ilimde disiplin gerekiyorsa disiplin en çok Arapça ilminde gereklidir Bir ilimde gayret gerekiyorsa gayret en çok Arapça ilminde gereklidir Bir ilimde düzen periyodik bir düzen ise en çok Arapça ilminde önemlidir bu. Yani diğer ilimlerde de önemlidir de Arapça ilminde önemlidir. Niçin? Öncelikle arkadaşlar nasıl bir yola girdiğinizi bilin. Arapça öğreneceksiniz, dil öğreneceksiniz. Dil nasıl öğrenilir? Türkçeyi nasıl öğrendiyseniz dil öyle öğrenilir. Başka şekilde öğrenilmez. Yani başka şekilde öğrenilir de işte bu başka şekiller talih yollardır, zor yollardır. Dil, Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Bir İngiliz, İngilizceyi nasıl öğrendi? Bir Alman, Almancayı nasıl öğrendiyse dil öyle öğrenir. Peki biz Türkçeyi nasıl öğrendik? Türkiye'de doğduk. Türkçe konuşulan ortamda yaşadık. Duyduk gördük işte bir nesnenin ismini görerek öğrendik sözlükten ezberleyerek öğrenmedik işte bunun bardak olduğunu bu bardaktır bak ezberle denmedi buna bardak bardak diye diye annemiz babamız bunu bardak olarak isimlendire isimlendire artık o bizde meleke oldu yani duyarak öğrendik dil duyarak öğrenilir arkadaşlar şimdi birinci zorluğumuz bu biz Arapça öğreneceğiz ama bir dil nasıl öğrenilmesi gerekiyorsa o şekilde öğrenmeyeceğiz. Biz dili talih bir şekilde kitaptan okuyarak öğreneceğiz. Bir hoca bize anlatarak öğreneceğiz. Halbuki biz Türkçe öğrenmedik. Arapçanın birinci zorluğu bu arkadaşlar. Birinci zorluk bu. Bundan dolayı zor bir yola giriyorsunuz. İkinci zorluğu hiç dil bilmeseniz yani sıfır olsanız sıfır olsanız e, Arapça olarak düşünebilirsiniz. Ama şimdi biz Türkçe konuşuyoruz. Nesneleri gördüğümüz zaman ilk anda onun Türkçe karşılığı bizim aklımıza geliyor. Arapça karşılığı talih olarak geliyor. İşte bir cümle kuracağımızda zihnimizde önce Türkçe cümleyi kuruyoruz. Sonra o Türkçe cümleyi Arapçalaştırıyoruz. Halbuki Türkçe'de öyle mi? Mesela bana hitap edeceğiniz zaman önce zihninizde cümleyi kurar sonra dilinizden atar. Hayır öyle yapmazsınız. Ne yaparsınız? Dilden meleke olmuştur artık. zihinde geçin, anında dili aktarır ve dilde dışarıya çıkarsınız. Arapça'da böyle olmayacak. Biz Türkçe bildiğimiz için önce Arapça olarak ifade edeceğimiz e, o cümleyi, o lafızı Türkçeden Arapça'ya çevireceğiz zihnimizde sonra da dil yoluyla bunu atacağız. İşte ikinci zorluk bu. Bununla birlikte daha birçok zorluk var. Arapça'nın oldukça zor bir dil olması. Türkçe yapısıyla uyuşmayan yani yapısının Türkçe yapısına tam ters olması. Yani Türkçe e, Arapça baştan ekli hem baştan hem de sondan ekler. Yani bazen başına eklersin, bazen sonuna eklersin. Türkçe ise sondan ekli bir dildir. İşte Türkçe özne nesne yüklem diye gider. Arapça fiil el, başta başlar. Yani fiil başladır. Ondan sonra özne gelir, ondan sonra nesne gelir. Yani meful gelir. Bundan dolayı yani Arapça öğrenmek oldukça zordur. Zor derken hevesinizi kırmak, iştahınızı kaçırmak değil amacım. Nasıl bir yola girdiğinizi bilin. Ha. Bunu bildikten sonra o halde disiplin mi gerekiyor? Çok disiplin olmak gerekiyor. Düzen mi? Çok düzenli olması gerekiyor. Gayret mi? Her şeyden çok gayret etmemiz gerekiyor. Birinci harici şart olarak hedefe kitleneceksiniz. Ne yapacaksınız? Hedefe kitleneceksiniz. Kendinize inanacaksınız. Ben bu işi yaparım diyeceksiniz. Bir de Şöyle bir kolaylığı var. Zeka isteyen bir şey değil. Yani zeki o mesela usulü fıkıh öğrenmek için talebenin çok ciddi anlamda bir zeka ihtiyacı vardır. Fıkıh ilmini öğrenmek için talebenin çok ciddi anlamda tefakkuh, zeka gücüne ihtiyacı vardır. Ama dil öğrenmek için zeka elbette ihtiyaçlı, ihtiyaçtır. Ama birincil bir ihtiyaç değildir. Eğer öyle olsaydı, öyle olsaydı kimse kolay kolay hiçbir dili öğrenemezdi. Bundan dolayı kesinlikle kendinize güvenin. Bu iş olacak kesinlikle olur bu yani bu olur yani yapabilirsiniz eğer yapamıyorsanız hata sizdedir hata sizdedir ya da metodunuzdadır ya da hocanızdadır veya başka başka şeylerdedir yani hata dışarıdadır bu sizin yapabileceğiniz bir iş. Bu bir. İkincisi hemen haftada kaç saat çalışacağınızı belirleyeceksiniz. Haftada kaç saat? Bir. Haftada iki saatle Arapça öğrenilmez. Ne klasik metotla Arapça öğrenilir ne modern metotla Arapça öğrenilmez. Haftada hangi gün Kaç saat ve hangi saatler arasında çalışacağınızı anında belirleyeceksiniz. Ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri haftada dört gün birer buçuk saat çalışacağım. Dokuzda başlayacağım, on buçukta bitireceğim bitti. Bu kesinlikle böyle olacak. Bunun dışına çıkmayacaksınız. Ve hayatınızın o kısmını yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe dokuz, on buçuk. Dış dünyayla ilişkisini keseceksiniz yani hastalarsanız devam edeceksiniz birisi sizi bir yere çağırdı hayır devam edeceksiniz benim burada programım var dış dünya yani bu programın dışındaki dünyaya reset atacaksınız orayı durduracaksınız bu şekilde devam edeceksiniz haftalık bu şekilde program yapacaksınız arkadaşlar yoğunluk önemlidir mesela haftalık biz 6 saat ben 5 saat diyeceğim size Haftada 5 gün günlük birer saat 5 saat. Minimum bu olmak zorunda. Bunu artıranlar daha kısa sürede hedefe ulaşırlar. Bunu azaltanlar hedefe çok geç ulaşırlar. Haftada 5 saat diyeceğim. Arkadaşlar haftada 5 saat demek. Cumartesi günü sabah 8'de başlayayım bira kadar 5 saati bitireyim. Hayır böyle değil. Her gün. Her gün. Yani 2 gün tatil. Cumartesi pazar. Pazartesi salı tatil. Çarşamba perşembe. Cuma tatil, cumartesi, pazar. Bu şekilde yani pardon cumartesi değil. iki tane tatil koyacaksınız. Araya iki tane tatil. Cumartesi, pazar, pazartesi. Salıyla cumayı tatil yapın. Siz tabi bunları değiştirebilirsiniz. Ben kendime yani talebeleri de bu e, metotla yani bu günleri ayarlayacağım ben. Ben kendime de yani ben kendim de arkadaşları takip etme adına metodu takip edeceğim. Ben kendime cuma ile salıyı çıkardım. Cuma ile salıyı çıkardım. Cumartesi, pazar, pazartesi birer saat salı geçtik çarşamba perşembe birer saat bu şekilde olacak yani yoğunluk önemli bunu yazın arkadaşlar bunu yazacaksınız yani programınıza bunu ne yapacaksınız yazacaksınız şimdi biraz sonra ben size şeyler vereceğim şu hocanın şu linkinden şurayı takip edin şu hocanın şu linkten şunu takip edin böyle bir beyaz A4 olacaksınız İşte cumartesi pazar pazartesi Salı atladık Çarşamba, Perşembe, Cuma'yı atladık. 5'e böldünüz. Burada çalışacağınız saatler 9-10 arası veya 9-9-30, 9 10 arası, veya 9, 9, 30, 9, 30, 10 arası neyse çalışacağınız. Bu şekilde liste oluşturacaksınız. Arkasında ben ne yapacağım? Mesela size diyeceğim ki şu hocanın şu dersini dinleyin. Şu hocanın şu dersini dinleyin. Pazartesi günü o hocanın şu birinci derse, şu başlıkla konusu dinlenecek. Salı günü o hocanın şu konusu dinlenecek. Yani ne yapacağınızı mutlaka yazacaksınız. Yaptıkça çarpı atacaksınız. Yaptıkça çarpı atacaksınız. Bunu mutlaka yani yazıp bunu mutlaka e, bu şekilde uygulayın inşallah. Tabi bu sizin bir hedef belirlemenize sebep olacak. Yani mesela 72 derslik bir silsile verdim ben size. Bir hocanın 72 derslik silsilesi var. Ben haftada 5 gün çalışıyorum. Bu hocanın tek bir derse 40 dakika. 40 dakika. Haftada ben 4 günümü bu hocaya ayırayım. 40 dakika derslerini ayırayım. O halde ne yaptık? Biz ayda 16 oldu. 4 ayda 64. İşte 5 ayda 4,5 ayda 72. 4,5 ayda doğru. 72 ders. Ha, demek ki ben 4,5 ayda bu hocanın bu silsilesini bitireceğim. Ne zaman başladım? 15 ders. Haziran'da başlıyorum, işte bugünlerde 15 Haziran'da başlıyorum. Haziranın yarısı, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ha, Ekim'in sonunda ben bu hocanın silsilesini bitiriyorum. Bu şekilde hedef koyduğunuz zaman, zaman zaman aksadığında programınız bu hedefe ulaşabilmek için ek ders koyarak ne yapacaksınız? Ee, hedefe ulaşmak için en azından bir gayretiniz olacak oldu değil mi? Dediğim gibi disiplin her şey disiplin olmadan kesinlikle olmaz asla usanmayacaksınız asla usanmayacaksınız kendinizi inandıracaksınız ben bu işi başarabilirim diye ee, başlamadan önce çok basit bir düzeyde Türkçe öğrenin arkadaşlar Türkçe dil bilgisinin yani nelerin ne olduğunu bilin işte yarın okurken özne diyecek. İşte Türkçedeki özneye karşılık geliyor diyecek hoca. Siz özne nedir bilmiyorsanız sıfat diyecek, tümneç diyecek, nesne diyecek, belirtili nesne, belirtisiz nesne, bağlaç falan diyecek. Siz bunları bilmiyorsanız bunların Arapça karşılığında bilmesiniz. Böyle birkaç gün mutlaka Türkçe e, internetten baktığınızda Türkçe dil bilgisi üzerine birkaç gün çalışın inşallah. Arkadaşlar şunu bilin. Ben çok zor metotla Arapça öğrendim. Yani daha doğrusu çok zor şartlarda Arapça öğrendim ben. Ee, yıllarca okudum. Yani yıllarca okudum. 8-10 yıl okuduktan sonra hala karanlıklar içerisindeydim. Ee, Allah hamdolsun bir hoca bana bu karanlıkları açışmamda bir hoca vesile oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Arapça zordur ama İbni Useyin Tuhfetü Acrumiye'nin şerhinde diyor ki Beytun min kasabin بَابُهُ مِنْ Kamıştan bir ev yani çok basit aslında ama kapısı demirden, kapısı demirden açmak neredeyse mümkün değil. Arkadaşlar başladığınız zaman çok zor gelecek. Başladığınız zaman kap karanlık gelecek. Müfret, müsenna, tesniye, cemi, merfu, mansup, e, irab böyle çok karışık gelecek. E, mazi, muzari o kadar çok yani bir derste o kadar garip o kadar yabancı kelimeyle karşılaşacaksınız ki. Kendinizi zifiri karanlıkta hissedeceksiniz. Zifir bir karanlık içinde hissedeceksiniz. Sağa baksanız göremiyorsunuz. Sola baksanız göremiyorsunuz. Birkaç derste bu iş olmaz diyeceksiniz. enden emin olun yani bu iş olmaz diye, diyecek noktaya geleceksiniz. Ama endişelenmeyin. O hoca bana şöyle demişti. Üstüne gittikçe çözülecek. Üstüne gittikçe sis perdesi aydınlanacak. Emin olun bir, bir buçuk ayda o sis perdesi çok rahat kalkar. O kapı açılır. Artık ondan sonra e, beytun min asebin veya min heşebin neyse tam hatırlamıyorum. Hatırlıyor musun sen hocam? Böyle bir ifade olacaktı. Şu an tam hatırlamıyorum. O beytün mini hasebin olması lazım. Kamıştan olun o ev, e, o evi göreceksiniz. Artık her şey çok kolaymış diyeceksiniz. Arkadaşlar bunlar harici şartlar. Başka başka şartlar da olabilir. Başka başka şartlar da olabilir. Ancak e, bunlar bütün ilimler için gerekli şartlar. Arapça için özellikle gerekli şartlar. İkinci maddede bunu bitirdik inşallah. Üçüncü madde Arapça ilimleri hakkında bilgi vereyim ben size. Sarf ve nahi olmak üzere Arapça ilimleri ikiye ayrılır. Sarf ilmi... Morfoloji yani kelimeden kelime türetmedir. Size Nasara'yı verirler. Nasara, Yensuru, Nasra, Nasuru, Mensuru, Lem Yensuru, lemma, yensuru diye 24 sigayı çekersiniz. 24 siga. Nasara'dan 24 siga türetmişizdir. Her siga, her kalıp kendi arasında Nasara, Nasara, Nasaru, Nasarat, Nasara'dan ne, onun bir çekimi vardır. Yensur, yensuran, Yensuru'ne, Tensuru, Tensuru'an, Yensuru'ne onun bir ayrı çekimi vardır. Yani Nasara'dan 24 ayrı Kelime türeteceğiz. 24 ayrı kelime, 24 ayrı kalıp her kalıbın da kendi içinde çekimi vardır. Yani türevleri vardır. Böylece bir nasaradan yüzlerce kelime elde edeceğiz. İşte sarf ilmi kelimeden kelime türetmektir. Fiilleri tanıtacaktır size. Fiilleri önce müceret fiiller sonra da mezit fiiller olmak üzere ikiye ayıracaktır. Müceret fiiller sülasi üç harfli olanlar, rubai dört harfli olanlar, mezit fiiller sülasi üç harfinin üzerine bir harf, iki harf, üç harf ekleyerek yapılanlar. İşte ruba bir de rubai'nin mezidi vardır, dört harfi fiil üzerine bir harf veya iki harf ila, ilave ederek işte rubai, humasi ve sutasi dörtlü, beşli ve altılı fiilleri elde ederiz. Bunlar bittikten sonra, bunlar bittikten sonra işte e, Mazifil, fiil, muzarif fiil, emri hazır, nehi hazır, emri gaib, nehi gaib, e, ismi e, fail, ismi mef'ul bunların nasıl yapılacağı, yani nasarayı ele alacağız biz buradan o kadar çok şey türeteceğiz ki işte sarf ilmi tamamen bununla ilgilenir bundan dolayı sarf ilmine anne demişlerdir çünkü doğurur yani nasara bir doğurmaya başlar, yüzlerce çocuk doğurur sarf ilmi bu şekildedir arkadaşlar sarf ilmi genelde kulaktan öğrenilir, kulaktan öğrenilir yani Araplara baktığınız zaman sarf ilmiyle ilgili, sarf ilmiyle ilgili ders sayısı çok azdır. Bir tane veya birkaç tane ders yapar bırakırlar. Nahive göre değildir. Yani mesela ilim tahsilinde metot üzerine çalışan hocalar, silsile oluşturan hocalar nahiv ilmiyle ilgili 4 5 6 tane kitap yazarlar. Sarf ilmiyle ilgili sadece şu okunsa yeter. Niçin onlar Arap olduğu için Arapça özellikle sarf doğaçlama Kulaktan öğrenilir. Biz bunu nasıl aşacağız? Bu sorunu nasıl aşacağız? Onu da biraz sonra söyleyeceğim size. Mesela ben Suriye'de kalırken çocuklar oyun oynuyorlar. Erkek çocuğu başka bir erkek çocuğuna dönüyor. İsteslim diyor. Teslim ol diyor. E, müzekker. Erkek sigası getiriyor. Kız çocuğuna dönüyor. İsteslimi ediyor. Hemen müennis siga. Yani çocuk 5-6 yaşında, 7 yaşında ama Kuralına uygun bir şekilde, sarf ilmine uygun bir şekilde konuşabiliyor. E, erkeğe nasıl konuşulacak, kadını nasıl konuşacak biliyor. E, nahiv ilmi ise kelamın içinde kelimenin fonksiyonu ve irabını anlatır. Kelam dediğimiz cümle, kelime dediğimiz biliyorsunuz cümleyi oluşturan unsurlar. Kavlu müfred diye tanımı yapıldı inşallah. Yapılacak ileride. E, işte Arapça arkadaşlar irap alan yani sonundaki harekesine göre... Mananın açığa çıktığı bir dildir. Siz Nasar'a Zeyd Amr dediğiniz zaman hiçbir şey anlaşılmaz bundan. Yardım eden kim? Yardım edilen kim? Bu cümlenin öznesine, nesnesine bu sarih değildir. Tabi bu çok basit bir cümle olduğu için sarihtir ama sonunda o irap alameti olan Nasar'a Zeydun Amran işte o e, tecrütte veya Kur'an'da sizin ötre dediğiniz veya üstün dediğiniz ama Arapça'da damme ve fetha dediğimiz o sesler çıkmadığı sürece Nasar'a Zeydun demediğiniz sürece Zeyd'in yardım eden kişi Amr'an demediğiniz sürece Amr'ın da yardım edilen nesne cümlenin nesnesi olduğunu açığa çıkartamazsınız işte Nahi bilmi bunu öğrettir kelimeler cümle içerisinde nerede yer alacak ve yer aldığı yerde hangi hareket alacaklar Hareke olarak da hareke alacak, harf mi alacak, e, konumuna göre ne alacak işte sarf ilminde bunu öğretir, dili ıslah eder. Bundan dolayı da sarf ilmine baba demişlerdir, e, şey, nahiv ilmine baba demişlerdir, nahiv ilmi bunu öğretir. Sarf doğuruyor, nahiv terbiye ediyor. Sarf ve nahiv ilimler arasında da kısaca böyle tanım yaptık. Biz öncelikle sarf ilminden başlayacağız. Peki öğrenmeyenlerden başlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sonrasını ben öğrenmeye şuradan başlıyorum diye anlatacağım ki sizin için kolay olsun. Haftada en az 5 saati ayarladım ben. Haftada en az 5 saati ben ayarladım. Öyle değil mi? başladık şimdi. Programımı oluşturdum. Hangi günler çalışacağımı belirledim. Saatlerimi belirledim. 1 ilk etapta ilk etapta bu haftada 5 saatin 3 saatini dinlemeye ayıracağız dinlemeye ayıracağız ve yoğun bir şekilde dinleme faaliyetiyle e, meşgul olacağız. Ne dinleyeceğinizin linklerini de ben size bu videonun altında atacağım. Bu videonun altında arkadaşlar kimi takip edeceksiniz hangi ilimde, sarf iliminde hangi hocayı takip edeceksiniz, nahev iliminde hangi hocayı, hangi kitabı takip edeceksiniz hepsinin linklerini tek tek öleceğim. Yani araştırıp karıştırma ihtiyacı karıştırmayın diye önce dinleyerek başlıyoruz. Haftada Haftada 5 saatimiz var bizim. Tabii siz bu 5 saati 7, 8, 10'a çıkartırsanız yani Ali-ül olur, mükemmel olur. 14-15 ayda sürecek ee, silsileyi siz 7-8 aya, 9 aya kadar düşürürsünüz. Yani benim bir arkadaşım vardı günde 4 saat çalışıyordu, 6 ayda bitirmişti. 6 ayda hem modern usulle öğrenmişti hem de klasik usulden kitaplar bitirmişti 6 ayda. Ama günde 4 saat her gün çalışıyordu, haftanın her günü günde 4 saat çalışıyordu. Bu iş aslında böyle abartıldığı gibi değildir arkadaşlar. Neyse biz 5 saat başladık. 5 saatin, 3 saatinde dinleme yapacağız. Hocam hiçbir şey anlamıyoruz anlamayın. Anlamaksızın dinleyin. Arkadaşlar dil kulaktan öğrenilir. Başta da söyledim. Biz Türkçe'yi nasıl öğrendik? Duyarak öğrendik. Duyarak öğrendik. Hatta i̇bn Haldun'un dil teorisi vardır. Dil kulaktan öğrenildiği gibi kulaktan da bozulur diyor. Ben bunu okuyunca anladım. Şimdi ben Arap hocaları dinliyoruz. Hoca nahiv ilmi anlatıyor. Bakın hoca nahiv ilmi yani nahivci. Adam nahivci. Bu ilmi bilen bu ilmi anlatabilecek derecede yüksek seviyede bir ilme sahip nahiv ilmini anlatırken nahiv hatası yapıyor. Ben kendi kendime diyordum ki bu nasıl olur diyordum ya böyle bir şey olabilir mi diyordum. Yani böyle bir şey mümkün mü? Ya da büyük bir allame. Ben hatırlıyorum bir hocanın Emni Teymiye'nin Vasitiyye'nin şerhini dinliyordum. Akide Vasitiyye akidesinin şerhini bir hocadan dinliyorum. Yani her cümlesi nahiyu açısından hatalı. Her cümlesi nahiyu açısından hatalı. Bu nasıl olur diyordum. İşte bunun olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bu hocalar yani Arap dünyasında hiçbir nahiyu ve sarf, yani sarf demeyeyim de nahiyu kurallarına hiçbir itibar edilmeksizin konuşuluyor. Bu alimler günlük hayatlarında günlük hayatlarında kulakları devamlı bozuk, yanlış, böyle oldukça ilginç bir Arapça duyuyor. Ve bu. Ne kadar ilim bilirse bilsinler, ne kadar nahi ilmi bilirse bilsinler, ne kadar bu alanda iyi olursa olsunlar bu bozukluk dillerine yansıyor. İşte bundan dolayı i̇bn Haldun diyor ki Araplar ilk başta Arapçayı çok iyi biliyorlardı, çok fushaydı. Ama yabancı milletlerin karışması ve dilin bozulmasıyla artık Araplar da Arapçayı yanlış konuşmaya başlayınca hemen alimler çıktılar, sarf ve nahi ilimlerini işte tehlif ettiler diyor. Bundan dolayı arkadaşlar dinlemek her şeydir. Arapça veya herhangi bir dil dinleyerek öğrenilir. Dinleyerek bozulur. Bu yüzden ben size ilk başta çizgi film olmak üzere ve tarihsel çizgi, tarihi çizgi filmler olmak üzere bir seri oluşturacağım. Programın sonuna kadar dinlemeye devam edeceğiz. Sonlara doğru alimlerin e, hutbeleri, alimlerin, e, böyle fasih konuşan, güzel konuşan alimlerin e, dersten de dinleyeceğiz. Böyle ben size çıkartacağım inşallah. Tabii yani 14-15 aylık bir programı bu videonun altına koyamam. Ama beraber çalışacağımız arkadaşlara devamlı bu hafta şunu dinleyeceğiz, bu hafta bunu dinleyeceğiz şeklinde onları yönlendireceğim. O şekilde rehberlik yapacağız. O halde 5 saat hemen tekrar başa dönüyoruz. Ben programımı oluşturdum. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı tatilim, çarşamba, perşembe, cuma tatilim. Birer saat, hangi saatler arası? 9 ile 10 arası bunu yapacağım. 3 saatimi dinlemeye ayıracağım. 3 saat dinleme ayıracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Geriye kalan 2 saatte ise sarf ilmine başlıyoruz arkadaşlar. Sarf ilminde şu kitap takip edilecek. Kur'an ve hadis kaynaklı Arapça dil bilgisi sarf. Kur'an ve hadis kaynaklı Arapça dil bilgisi sarf bilgisi Doktor Sadık Çövenli'nin. Peki bunu biz okuduğumuzda anlayabilir miyiz? Hayır anlayamazsınız. Bunu arkadaşlar Doktor Salih Zeki Keş Hocanın. Kanalın ismi Arapça Eğitimi linki aşağıda vereceğim ben. Dersin konusu zaten doktor Salih Zeki keş Arapça sarf dersleri dediğiniz zaman 72 derslik bir silsile çıkar. Bu kitabın dersini yapmış, çok güzel anlatmış, kendi notlarından da faydalandırmış, çok güzel bir şekilde örnekleri açıklamış, tek tek açıklamış. Buna çalışacaksınız. Yani buradan başlayacaksınız arkadaşlar. anlaşıldı değil mi? Ee, sarf ilmi... Ayet ve hadis örnekli sarf bilgisi evet sarftan buna başlayacağız. Heh, şimdi biz ne yaptık? Biz haftada beş saatimiz var. Üç saatini ne yapıyoruz? E, dinlemeye ayırıyoruz. iki saatimizi de işte hocanın e, bu kitabını o linkten indirerek dinliyoruz. Her gün işte kaç dakika sürüyorsa... Dakikada bakarak dinliyoruz. Mesela şöyle yaparsınız. Bir ders 40 dakika sürüyorsa, bir ders 40 dakika sürüyorsa, 40 dakika o dersi dinlersiniz. Sonra 20 dakika hemen şey dinlersiniz. Benim vereceğim çizgi film, film, metin işte neyse onlar dinlersiniz. İkinci günü sadece dinlemeye ayırırsınız. Üçüncü günü sadece dinlemeye ayırırsınız. Dördüncü gün yine bir 40 dakika ee, hocadan dinlersiniz 20 dakika dinleme 5. gün 40 dakika hocadan 20 dakika yani ilk hafta pardon ilk başladığımız zaman ilk başladığımız zaman 3 saat boyunca dinleme yapacağız 2 saat boyunca da hocanın silsilesini ne yapacağız takip etmeye çalışacağız 1 ay böyle gideceğiz 1 ay böyle gideceğiz yani Haftada 5 saatten toplam 20 saat boyunca, 20 saat boyunca, 1 ay boyunca bol bol dinleyeceğiz ve sarf filminde ne yapacağız? ilerleyeceğiz. Arkadaşlar dinlerken hiçbir şey anlamayacaksınız. Anlamayın. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Geçenlerde bir hoca dinliyorum. Bu hoca Halepli, Arap. Türkçe'yi nasıl öğrendiğini anlatıyor. Oturdum hiçbir şey anlamadan. Şey dinledim diyor, Türkçe film dinledim diyor, izledim diyor, ee, ilk izledi de Recep Vedik'miş, hiçbir şey anlamadım, dilinden hiçbir şey anlamadım, hatta espri bile yapıyor, Türkiye'ye geldim diyor, Türkler de zaten Recep Vedik'ten hiçbir şey anlamıyormuş diye böyle de espri yapıyor, o kadar güzel bir Türkçe öğrenmiş ki, yani konuşurken sadece şivesinden anlarsınız Türk olmadığını, o kadar güzel, o kadar sarih Türkçe öğrenmiş, onu da dinledim nasıl öğrenilebilir diye, ee, yani ondan da dinlediklerimi, ondan da öğrendiklerimi not aldıklarımı size aktarıyorum. Bir ay bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Bir ay devam ettik. Bir ayın sonunda hemen artık yeni bir ders ekliyoruz şeyimize, silsilemize okuma. Metin okuyacağız. Metin okuyacağız. Bakın arkadaşlar ben sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Arapça seçme fıkralar var burada. Arapça seçme fıkralar var. Bir ayın sonunda biz bu fıkraları... Yani böyle çok kitap var. Yani ben illa bu kitabı alın demiyorum. İşte Arapça günlük konuşmalar var, Arapça bilmem ne. O kadar çok kitap var ki. Ama ben bunu okuduğum için tavsiye ediyorum. Arapça seçme fıkralar. Mesela neymiş? Tabii çok da komik olmayan fıkralar. Fi yemin min alayam dha ala kamsat bukhla ila magha Günlerden bir gün beş tane cimri bir kahveye girmişler. Ee, bir bardak meyve suyu beş tane de pipet istemişler. İşte fıkra bu. Tamam <gülüyor> işte bu kadar şey. Yani e, komik işte neyse. Ee, bize komikli önemli değil, bize önemli olan metindir. Bir ayın sonunda, bir ayın sonunda bunları okumaya başlayacaksınız. Buna ilk etapta ikinci ay, ikinci ay sadece yarım saat ayır. Yani beş saatimiz var bizim, dört buçuk saat beş saatimiz var. Yarım saat bunu ayırın. İki buçuk saat dinlemeye ayırın. İki buçuk saat dinleme ayırın. Yine iki saatte sarf filmine devam edin. İkinci ayda böyle bitireceğiz arkadaşlar. Birinci ay biz üç saat dinleme yaptık. İki saat sarf filmi. İkinci ay iki buçuk saat dinleme yarım saat kitap okuma yani metin okuma iki saatte yine sarf filmiyle devam ettik. İkinci ay kitap okurken şunu şey yapacağız metni defalarca okuyun ezberler derecesinde okuyun metni ezberler derecesinde okuyun bu bir 2. metni en son bir kere yazın Mutlaka bakarak yazın 2-3 metindeki kelimeleri sözlükten bulun. Sözlük olarak ise Dağarcık, Serdar Mutçalı'nın Dağarcık sözlüğünü kullanacaksınız. Sözlük nasıl kullanılır onu ilk etapta zorlanacaksınız ama sarf filmde ilerledikçe sözlük kullanmayı da öğreneceksiniz. ikinci ayda bu şekilde devam edeceğiz. Tabi bu biraz ilerledikten sonra hep aynı şeylere gerek yok. Mesela şöyle bir şey var bende Arapça seçme hikayeler. Arapça seçme hikayeler. Dört cildir bu kitap. Mesela nedir? Ee, çok güzel şeyler var. Ee, Kurnaz tilki, uyanık tavşan. Kurnaz tilki, uyanık tavşan. Birinci ve ikinci cildi bunun harekelidir. Üçüncü ve dördüncü cilt ise hareketsizdir. Bu çok faydalı olur. Bunu alın arkadaşlar. Bunu alın. Okumaya buradan devam edebilirsiniz. Okumaya buradan da devam edebilirsiniz. Metni defalarca okuyorsunuz. En az 10 kere 15 kere metni okuyorsunuz. Metni okuyorsunuz ee, ve bir kere de yazıyorsunuz. Kelimelerini de mümkünse sözlükten çıkartıyorsunuz. İkinci ayda böyle bitirdikten sonra 3 ay dinlemeyi azaltıyorsunuz artık. Dinlemeyi ne yapıyorsunuz? Azaltıyorsunuz. Dinlemeyi bir saate indiriyorsunuz. Yarım saat okuma ve yazma ondan sonra geriye kalan üç buçuk saat sar filmine devam ediyorsunuz arkadaşlar 72 ders yapmış Salih Hoca ee, 72 ders benim hesaplarıma göre yani bir altı yedi ay gibi sürede bitiyor altı yedi ay gibi bir sürede bitiyor günde beş saat çalışarak siz altı yedi ay gibi bir sürede sar filmini bitirmiş oluyorsunuz bu sürede Onlarca çizgi, film, film, işte tarihi, metin, yani neyse bunları dinlemiş oluyorsunuz. İşte günde yarım saatten en az 30-35-40 tane parçayı defalarca okumuş, yazmış oluyorsunuz. Artık bu 6 ayın sonunda emin olun artık Arapça'ya diş geçirmeye ne yaparsınız? Başlamış olursunuz. Arkasından arkadaşlar, arkasından hemen arkasından. Ee, Nahiv dersine başlıyoruz. Sarf bitti. Nahiv dersine başlıyoruz. Mahmut Sami Kanbaş, Ben bunun da şeyini yapacağım. Size e, linkini atacağım. Ee, Marmara İlahiyat Fakültesi'nde okulan El-Gavadül Müşeccia diye bir Nahiv kitabı var. Onun dersini yapıyor. 65 ders. Çok güzel yapmış. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Tabi diğer böyle sarf ve nahiv dersleri internette çok. Diğer hocaları iyi yapmamamış, kötü yapmış şöyle böyle demiyorum ben. Ama ben bunları yani o kadar çok ders dinledim ki size bu sunumu yapabilmek için. Benim en beğendiğim ve size de en faydalı olacağını düşündüğüm bu ikisi oldu. Yani sarf ilminde Salih Keş nahiv ilminde de Mahmut Sami Kambaş. Bu ikisinin dersleri oldu. Nahiv ilminde El-Gavaydül Müşeccia. Bunu şey yapın inşallah takip edin. E, hoca tek tek anlatıyor. 65 ders şeklinde siz şeyi bitirdikten sonra sarfı bitirdikten sonra tekrar programımız aynı şekilde devam ediyor. Bir saat veya bir buçuk saat dinleme, yarım saat yazma, üç saatte kavaiç şeklinde yani nahi bilmi şeklinde devam ediyor. Bu şekilde yine benim hesabıma göre bir 4-5 ay gibi bir süreçte, 4-5 ay gibi bir süreçte Nahiv de bitiyor. Yani e, günde 3 saat ayırdığınız zaman 3 ders bitirebiliyorsunuz. Haftada 12 ders yapıyor. 5-5 buçuk ayda çok rahat bitiyor. Bir de günde 3 saat bir vakit ayırdığınız zaman 4 ders bitirebiliyorsunuz. Yani haftada pardon günde diyorum. Haftada 3 saat ayırırsanız nahve 4 ders bitiyor benim hesaplarıma göre. İşte ayda 16 ders yapıyor. Dört ayda bilemeniz dört buçuk ayda da ne bitiyor? Nahev ilmi bitiyor. İşte on, on bir ayda biz modern bir şekilde sarf ve nahev ilmini bitirdik. On bir ay boyunca dinlemeye devam ettik. Günde bir saat, bir buçuk saat. On bir ay boyunca günde yarım saat olmak üzere bir metin okuduk yazdık. Günde yarım saat demiyorum. Programımız da yarım saat yani. Ee, ve bu şekilde ilerledik. Artık Arapça bizim için okuduğumuzu, yani dinlediğimizi çok rahat anlayabileceğimiz noktaya geldi. Arkadaşlar bu seviyeye geldikten sonra artık sarf ilmi bitti. Nahi ilmi bitti. Nahi ilmi bitti. Şimdilik dinlemeyi bırakıyoruz. Şimdilik dinlemeyi bırakıyoruz. Şimdilik yazmayı da bırakıyoruz. Yeni bir kitaba başlıyoruz. O da El Arbiyyatu Beni Yedek. Bu kitap sizin günlük konuşmanızı günlük konuşmanızı yani şöyle söyleyeyim. Buraya kadar geldiğiniz noktada siz bir hocayı duyduğunuz zaman anlayabileceksiniz. Siz bir metne açtığınız zaman yani basit metinleri anlayabileceksiniz. Siz bir film izlediğiniz zaman anlayabileceksiniz ama konuşmak biraz zordur. İşte bunu da El Arabiyetu Beniyedik üzerinden gidereceğiz bu sıkıntıyı da. Bunun içinde İki kanal var bir Aktif Arapça diye bir kanal var Özkan Yaman Hoca ders yapmış bir de Cihat Subaşı diye bir hoca var kendi ismiyle kanalı var Cihat Subaşı diye El Arabiyetu Beni ikisinden birini takip edin ikisinden birini takip edin sadece buna bağlı kalın sadece buna bağlı kalın yani dinlemeyi şimdilik bırakın yazmayı şimdilik bırakın çünkü orada metinlerde var dinlemede var yani El Arabiyetu Beni'ye içinde hepsi var El Arabiyetu Beni'ye içinde hepsi var Buradan devam edin. Bununla buradan devam ederken, şimdi biz sarf ilmi öğrendik arkadaşlar. Bu kitabı bitirdik, sarf ilmi. Aradan birkaç ay geçti. Bir sarf kitabı bulun. Yani o kadar çok sarf kitabı, mesela Meral Çort Hoca'nın sarf kitabı. Bunu baştan başlayın. Yazarak, bunu yazarak ne yapın? Çalışın. Bunu bitirdiniz. Aradan bir üç beş ay geçtikten sonra başka bir sarf kitabı bulun. Yazarak çalışın aradan 8-10 ay geçti yani yılda bir kere veya en az 6 ayda 8 ayda bir kere bir sarf kitabı bir de nahiv kitabı mutlaka tekrar etmek adına bitirin. Ancak bu kitapları okurken not alarak çalışacaksınız. Onu söyledim. Onu unuttum biraz sonra söyleyeceğim. Bu kitapları okurken mesela misal fiiller. Ben bunu biliyorum. Tarifini biliyorum. Şunları biliyorum. Ha bak ben bunu biliyordum ama unutmuşum. Unuttuklarınızı yazın. Yani kitabın tamamen özetinizi çıkar özetini çıkarmanıza gerek yok. Siz bunu zaten motel fiilleri daha önce işlediniz. Motel fiillerle ilgili kaydeleri biliyorsunuz. Ama ne yapacaksınız şimdi ilk eta, şimdi bu aşamada bu aşamada yeni bilgiler not edeceksiniz yeni bilgileri not edeceksiniz bu şekilde devam ettiğimiz sürece bu şekilde devam ettiğimizde mutlaka ama mutlaka ne yapacaksınız ee, ben inanıyorum yani bir buçuk yıl gibi bir sürede rahat bir şekilde Arapçayı dinleyip konuşmak biraz zor o sizin konuşmanıza yani o size bağlı bunun içinde. Şu an Arap arkadaş bulmak çok kolay. Arap arkadaş bulun kendinize. Kendinize Arap arkadaş bulun. Onunla konuşmaya çalışırsanız internetten de bulabilirsiniz. Mahallenizde mutlaka vardır. Ve bana, benimle fusa konuş dediğiniz zaman onlar sizinle fusa konuşur. Arap arkadaş bulun. Konuşmaya çalışın. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar şu. Benim yaşım 48. İlim tahsili, ilim talebesiyim. Şimdi yeni bir ilme başlayacağım. 4 tane defter aldım bakın. Bunlar yeni alınmış. Renklerinin böyle garipli olduğuna bakmayın. Arkadaşlar göndermişler. Zeşmedim hocam. Çok zevksizsin demeyin. Bunlardan bir, iki tanesi çizgili. Bakın iki tanesi çizgili. İki tanesi de kareli. Çünkü ben bu yeni başlayacağım ilimde hem Türkçe yazacağım hem Arapça yazacağım. Türkçelere kareliye, Arapçalara harekeli olduğu için çizgiliye yazacağım için bu şekilde kendime defter aldım. Kalemlerimi de aldım. Yani kalemlerimi de aldım. Yani ne demek istiyorum? Ben okuyacağım ilmin, şu an başlayacağım ilmin zaten yüzde seksenini biliyorum ben. O yüzde yirmisini bilmedim, yüzde yirmiye talibim. Bunun için bile yazarak çalışıyorum. Yazarak çalışıyorum. Siz hiç bilmediğiniz bir ilme başlayacaksınız. Mutlaka ama mutlaka yazarak çalışacaksınız. Genel olarak söyleyeceğim aşırı tekrar edin arkadaşlar. Aşırı şekilde tekrar edin. Eğer iki kişi yanınıza bir kişi bulur gel kardeş şu ikimiz beraber bu programı takip edelim derseniz mükemmel olur. Öğrendiklerinizi birbirinizle konuşun buna mütalaa diyoruz. Ee, kelimeyi sözlükten açıp ezberlemek yerine metin içinde ezberlemek önemlidir. Arkadaşlar pratik yapmaktan konuşmaktan hiç korkmayın. Yanlış olsun eksik olsun ne şekilde olursa olsun konuşun.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 ee, siz nasıl söylerseniz söyleyin onlar anlar zaten konuşmaktan dilinizi Arapça olarak hareket etmekten ne yapmayın ee, esirgemeyin dilinizi Arapça konuşmaktan esirgemeyin benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar elbette bu sunumda mutlaka birçok eksik olabilir. Mutlaka birçok eksik vardır. O eksikleri de siz kendiniz tamamlamaya çalışın ya da daha iyi bilenlere sorun. Ben dediğim gibi bu metotla Arapça öğrenmedim ama size bu sunumu yapabilmek için onlarca makale, onlarca konuşmacı dinledim, makale okudum ve bu metodu da şu an 4-5 kişiyiz kendi Aile çevremizde, kendi iş çevremizde Şehadet Mektebi'nden 4-5 kişi bu metotla devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl size bu sonucu bildireceğim inşallah. Ee, bakalım arkadaşlar ne kadar ilerlediler. Bununla birlikte bize katılmak isteyen olursa da Şehadet Mektebi WhatsApp adından bize yazsın. Biz o arkadaşa da rehberlik edelim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bu programa başlayıp ilerleyecek olan arkadaşlara muvaffakiyet sağlasın. Başarı ve tevfik ancak Allah iledir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.